Herkese iyi akşamlar sizlere Kadının Sesi programına hoş geldiniz diyorum ben Itır Bağdadi İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından İzmir'in ilk feminist radyo programıyla ikinci radyo programımızla sizinle birlikteyiz. Ee, şu anda benim çok çok sevdiğim bir hocam bizim konuğumuz kendisi aday adayı bugünden itibaren artık aday adaylarımıza geçiyoruz aslında önümüzdeki bir hafta içinde aday adaylığından daha çok artık aday listesine doğru geçeceğiz ama ben yine de aday adaylarını da burada misafir etmek istiyorum çünkü programımızın amacı kadının sesi duyulsun kadın aday neden listeye giriyor veya girmiyor bunun da altında yatan sebepleri birlikte araştıralım istiyorum. Bugün benim konuğum Sayın Profesör Doktor Nurselen Toygar. kendisine İzmirliler çok iyi bilir. Ege Üniversitesi'nin çok sevilen hocalarındandır. Benim de çok sevdiğim Ege Üniversitesi'nden bir hocam. Zaten benim kadın çalışmalarına girmemi bir yerde e, tetikleyen, bir yerde bana destek olan hocalarımdan biri. Kendisi aynı zamanda AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Yeni ederim. programınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, sizi bugün ben konuk ettim. Özellikle... E, İlk aday adayı konumsunuz aslında. Teşekkür ee, siz, ederim. Evet sizden öğrenmek istediğim ve birlikte de yaptığımız birkaç çalışma vardı saha çalışması sizinle onların da üstünden geçeriz ama öncelikle bir profesör doktor Nurselen Toygarı tanıyalım mı? Siz bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Memnuniyetle ben çok kısaltarak anlatacağım çünkü uzun bir özgeçmişim var. Bu özgeçmişimin çoğu saha çalışmalarıyla ilgili ama ben özet vermek istiyorum. Ben İzmir'de doğdum. İlk orta öğretimi, lise, lise eğitimimi hep İzmir'de yaptım. Sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne girdim. Oranın üçüncü mezunlardanım ve Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdim. Ama hep gönlümde tıp hocası olmak vardı, tıp profesörü. Bu arada bizim fakültede açan temel tıp bilimleri fizyoloji bölümüne girdim. Orada doktoramı, doçentliğimi verdim ve fizyoloji doçenti oldum, fizyoloji doktoru oldum. Bu arada profesörlüğüme sıra gelince iki yerden profesör oldum. Hem temel tıp bilimleri, tıp fakültesi temel tıp bilimleri, fizyoloji bilim dalında. Hem de diş hekimliği fakültesi, protetik diş tedavisi, klinik bilim dalında. Her ikisinde de şu anda öğretim evliği yapıyorum. Ayrıca bir takımda idari görevler yaptım. Bu bilimsel görevlerimi çok da açmak istemiyorum. Çünkü dersler var, doktora dersleri var, araştırmalar var, makaleler var. E, fakat e, benim için önemli olan idari görevlerdir, kadın olarak, yönetici ve idareci olarak. Önce Sağlık Bölümlü Enstitü müdür yardımcılığı yaptım. E, daha sonra işte bizim tanışmamıza vesile olan, e, aracı olan Ege Üniversitesi Kadın Sonları Merkez Müdürlüğü yaptım. En sonunda dekan yardımcılığı yaptım Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde. Vallahi hocam şimdi idari görevler tabii çok önemli bence kadınlar için ve biz hep kadın ve siyaset diyoruz ama üniversite ortamında kadınların idari görevleriyle ilgili de biraz konuşmak da lazım. Bence asıl oralarda da çok siyaset dediğim yani güç odaklı çalışmalar olsun, bireyler arasında pek çok farklı bakış açılarının döndüğü bir ortamdan bahsediyoruz ve EKAM sizin müdürü olduğunuz Ege Üniversitesi'nin kadın araştırmaları merkezi İzmir için bence çok önemli bir merkezdir. Çünkü İzmir'in ilk kurulan aslında kadın araştırmaları merkezi ve pek çok olay oradan çıkıyor. İsterseniz bize biraz bu konularda neler yaptığınızı, mesela EKAM'da neler yapmıştınız, ben hatırlıyorum siyaset okulunda ben de konuşmacıydım çünkü ama kadın çalışmalarına girişiniz ve kadın çalışmalarıyla ilgili yaptıklarınızı bir anlatabilir misiniz bize? Tabii ki onu da çok kısa anlatayım. Çünkü Kadın Sorunları Merkez Müdürlüğü bizim araştırma ve uygulama merkez müdürlüğü ilk defa Ege Üniversitesi'nde kuruldu. Fakat çok sesi çıkmayan bir yerdi. Ben şöyle inanıyorum. Yani bir idareci bir yerde olduğunuz zaman iyi idare etmek göreviniz değildir. Zaten onun için geliyorsunuz. Ama bulunduğunuz kurumu daha ileri götürmektir bir adım öteye. Şimdi ben oraya gittiğim zaman her zaman söylüyorum bir merkezden uzak bir yerde bilimsel bir üniversitenin merkezinden daha çok işte kadınların gelip hani bir şeyler öğrenmeye çalıştığı işte böyle gün gibi toplantı, kek, pasta, börek yaptıkları bir yerde önce onu üniversitenin bir merkezi haline getirmeye çalıştık. Hobi kursu gibi oluyor bazen bu tür merkezler aynen, değil mi? Aynen ama şimdi üniversitenin araştırma merkezinin farklı bir çehrede evet. ve profilde olması gerekir. Yönetim kurullarını tekrar oluşturdum, danışma kurulları oluşturdum. Bu arada İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ile birlikte onları binamıza davet ettim ve ortak çalışma protokolleri imzaladım. Bu arada kamu özel ve resmi kurumlarla, basın, görsel ve yazılı basınla da, STK'larla ve siyasetçilerle de ilişkiler kurdum. Onlarla birlikte bir protokol sağladık yazılı olmasa da. Dolayısıyla geniş bir çalışma alanı elde ettim önce. Ve bu şekilde aynı zamanda üniversiteyi hem halka hem bir yerde siyasete, politika değil bakın. Evet. Çünkü siyaset hayatımızın her döneminde var. Siyasete, medyaya açmış oldum. Şimdi buradaki benim amacım neydi? Buradaki amacım kadının hep Türkiye'de ikinciyleştirmesi. Biliyorsunuz cinsiyet ayırımı nedeniyle hep geride kalması. Evet. Fakat kadının birey olması Özellikle toplumda söz sahibi olabilmesi, sosyal bir varlık olması, ekonomide varlık göstermesi, siyasette varlık göstermesi için bir e, lider kadın olabilmesi için neler gerekir önce araştırdım. Bunun için e, altyapıyı sağlayan birçok projeler yaptık. E, sizin de bildiğiniz gibi. O projenin altyapısında sizlerin de emeği var. Çok teşekkür etmek istiyorum danışma kurullarımı. Ben de, de teşekkür, teşekkür ederim bizleri kattığınız için. Çok da güzel çalışmalardı. Yani ben her zaman söylüyorum. Liderin gülmesi için ekibin iyi çalışması lazım. Ekip iyi çalışırsa lider güler. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bir kadın lider olarak da yani yönetici olarak da mutlaka sizin de onlarla birlikte ekiple sahada çalışmanız lazım. Eğer siz geri durursanız Kopuk ben oluyorsunuz tabii. liderim evet. derken... O olması mümkün değil. Çünkü önce siz örnek olacaksınız, o ekibin bir parçası olacaksınız, en çok siz çalışacaksınız. Ondan sonra onlardan o işe sarılmalarını ve sorumluluk almalarını bekleyeceksiniz. Siz sorumluluk almazsanız kimse o sorumluluğu üstlenmez. Evet. Ve Dolayısıyla kadının birey olması için dediğim gibi önce eğitimler verdik, STK'larla projelere başladık. Bu projeler daha çok kadına şiddete yönelik projeler. Çünkü kadınımızın en büyük şikayetlerinden halen öyle. Ben 2005-2008 arasında Kadın Sorunları Merkez Müdürlüğü yaptım. O günden bugüne bence kadın cinayetleri ve kadına şiddet arttı maalesef. O zaman da çok yüksek seviyelerdeydi. Ama gün geçtikçe bakıyoruz, e, gittikçe tırmanıyor. Ben bunun için çağrıyı hep şöyle söyledim. Hani geçici olan çözümler değil de gerçekten yani biz gerçek sorunları görmezsek gerçek çözümlere ulaşamayız. Gerçekten buna ne neden oluyor? Din mi, örf adet mi, ekonomi mi, eğitim mi, yani e, gelenekler mi? Bunların önce bir incelenmesi lazım. Türkiye'deki toplumsal kadına bakış açısından. Evet. Bunlar incelenecek tekrar ve bu bölgelere göre de değişecek. Çünkü doğuda farklı, hı hı. E, batıda farklı nedenler kadına şiddet uygulamakta. O zaman doğudaki nedenler neyse onun üzerine gidilecek. Ya uzun soluklu bir iş ama bir yerden başlamak lazım. Yoksa asla geçici çözümlerle bu işleri bir yere vardırmak mümkün değil. Mesela AK Parti hükümeti 2002 yılında e, iktidara geldiği zaman e, ben o zaman e, Nime, Sayın Nimet Çubukçu ile birlikte ve Fatma Şahin ile birlikte e, Kadınleyin'e çıkan yasalarda Ankara'da Başbakanlık Kadın Aile Statüsü'nde çalışmalar yaptım. Ve Kadınleyin'de çıkan yasalarda az çok da emeğim var diye düşünüyorum. Ve bugün yine karşılaştırırsak kadın lehinde çıkan yasaları, Avrupa Birliği'ne de bakarsak hemen hemen aynı gibi. Şimdi Fakat sıkıntı uygulamada. Uygulamada sıkıntı var. Çünkü neden uygulamada sıkıntı var? Şimdi biz yasayı aldık, koyduk, çıkarttık. Hakimette bunu tek başına yapamaz zaten. Bu toplumun sorunudur. Toplumun elini taşın altına koyması lazım. Çünkü yasanın çıkarılmasıyla yıllardır gelen gelenek, örf, adet, bakış açısı, toplum baskısı, din, ekonomik eğitim, bunları bunları çözmek lazım. Bunları çözmek de nasıl başlayacaktır? Önce ailede başlayacaktır. Yani aile anne babada başlayacak, daha sonra okulda, öğretmende devam edecek, daha sonra toplumdan örnek alınacak. Yani bunun için de mutlaka ben yıllardır söylüyorum okullara cinsiyet e, ayırımını bilgilendirici olmaması gerektiğini, kadının hakları değil, insan hakkı olduğunu belirtmek lazım. Bu Çocuğa bunu yani anlatmak lazım. Kadın erkek farklılığını çocukta kaldırmak lazım. Yani ben her zaman diyorum, eğer bu ülkede biz ilerlemek istiyorsak, kadın e, erkeğin bir adım gerisinde de değil, önünde de değil, el ele, omuz omuza, birlikte yürümeli. Baş tacı da değil. Bunu da çok söylüyorlar biliyorsunuz. Kadınlar bizim başımızın tacıdır diye başladığı bir söylem vardır. Onu da çok karıştır. O birazcık daha çok kadını hani bir yere koyup orada otursun. Yani kendine özgü işte örf adetlerin getirdiği kadın kadın varlığının şimdiye kadar toplumda alışmış olduğu görevleri yapsın diye söylenen söz diye ben düşünüyorum. Ben onu şöyle algılıyorum ama kadın başımızın tacıdır dedikleri anda bir ötekileştirme var. Çünkü Aynen. toplum erkeğe göre tanımlanır. Aynen. Kadında da onun garnitürü başımızın tacı. Yani o yüzden de o değme çok karşı çıkıyorum. Ee, ve e, duyduğum da bir toplantıda özellikle kim söylediyse de muhakkak onunla ilgili bir söz hakkı isteyip bir şey söylüyorum. Yok sizler bizim başımızın tacısınız diyerek. Ee, çünkü toplum kadına ya da erkeğe göre tanımlanmaz. İki cinse göre ya da daha doğrusu toplumsal cinsiyete göre tanımlanır. İki cins olarak da ayırmamak lazım. Aynen, onu. aynen. Ee, şimdi ya benim... Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Mesela ekonomide de kadını düşünürsek Türkiye'de son zamanlarda biraz e, hükümetimizin çıkardığı pozitif ayrımcılık nedeniyle e, birazcık e, artık böyle iş hayatında da e, eskiye göre e, yer almaya başladı. Sayısı fazlaca arttı. Fakat yine de istediğimiz kadar değil. Ben şunu diyorum. Eğer bizim toplumumuzun yarısı kadından oluşuyorsa hatta biraz daha fazla ise o zaman kadının iş hayatında ve ekonomide olmadığı bir ekonomi yani bir tarafı böyle iş görmeyen, işlevsiz kolu bacağı bir kişi gibi zorla yürümeye çalışır. Ama kadınları da bu iş gücüne katarsa o zaman çok hızlı ekonomide hızlı ilerleme bir yolunda yürürüz. Çünkü erkeklerin tek başına gitmesi farklıdır. Kadınlarla yan yana birlikte yürümeleri farklıdır. Şimdi hocam haklısınız, ekonomiye katkı kadın için çok önemli ama bunun e, ben eşit katılım olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela esnek çalışma saatleriyle değil ya da doğum iznini uzatıp kadınların iş gücünden çekilmesini sağlayarak değil de bütün sistemin hem kadın hem erkeğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de ekonomiye kadının katılımı evet biraz arttı gibi gözüküyor ama rakamlarda tartışılır bazı şeyler de var. Yani Onun da üstünden şey yapabiliriz. Mesela şu anda Türkiye'de %28 olması lazım kadının istihdama katılım oranı Avrupa'daki en düşük oran. Ve bunun içinde esnek çalışan, evlerde temizlik işi yapan veya hasta bakanların rakamları var. Onları çıkardığınızda %25 gibi bir şey. Yani aslında biz kadına yönelik şiddetten bahsederken, kadına yönelik ekonomik şiddet inanılmaz boyutlarda bu ülkede. Pek çok kadın çalışamıyor. Ama ben şimdi şurada yeni bir devreye girmek istiyorum. Yani ben AK Parti'nin adayı olduğum için değil, hı hı. bir akademisyen olarak da de konuşmak istiyorum. Avrupa Birliği ülkelerine bakarsak, Çocuğu olan kadınlar veya doğum yapmış kadınlar veya çocuğu bakıma muhtaç olan kadınlara aynı böyle esnek çalışmalar var. Ve yıllarca bu İzmir'de kadın kuruluşlarıyla biz çalıştık. Kadınlara yani hem eşit ücret ama hem de esnek çalışma zamanları istendi. Bu erkeklerden farklı olduğu için değil ve erkeklerin gerisinde kaldığı için de değil. Onlara çalışma hayatını daha çok görebilmeleri için çocuklarına bakmak, aynı zamanda eş ve anne olabilmek adına da bir fırsat sağlamaktır diye düşünüyorum. O hakkı erkeklere de tanıdığımız zaman o zaman tam güzel oluyor. Yani erkek de çocuğuna bakabilmeli, esnek saate geçebilmeli. Mesela, ama şimdi biliyorsunuz doğum bizimle doğum sonrası onlara da veriliyor. Süt izni de verilecek. Şöyle erkeklere mesela Avrupa'ya baktığımızda e, sanırım bir 6 aya yakın bir süre veriliyor. Yani çocuğuna baksın diye. Avrupa Birliği ülkesi olmayan Norveç'te böyle. Çocuklarına bakabiliyorlar hani. ...aslında Türk erkeğine biraz daha bu konuda hak versek diyorum ben... Yani ...biraz da bu izinleri ona versek... ...çünkü doğum izni bildiğim kadarıyla şu anda üç gün değil mi? Evet. Yani doğum izni bir erkek için üç gün... ...halbuki o birkaç ay olsa... ...o çocuğun bezini değiştirmeyi öğrense... ...o çocuğu parka götürmeyi öğrense... ...belki erkeğin çocuk bakımına bakış açısı değişecek. Yani aslında böyle pozitif bir ayrımcılık... Şimdi ...ben ona katılıyorum ama... ...şöyle bir şey de var... ...yani bizim erkek egemen toplum... ...yani ne dersek diyelim... ...ataerkil bir yapımız var... Evet. O atadan, anneden, babadan, toplumdan gelen bir takım kalıplaşmış bakış açısı. Ve bizim erkeğimiz ne kadar eğitimli olursa olsun asla bunu aşamıyor yani. Ben kendi hayatımda da biliyorum evlilik hayatımda. <gülüyor> yaşıyorum yani. Şimdi biraz sonra belki kadın adayın sıkıntılarını anlatacağız. Evet. O konuda da anlatacağım size. Yani bir erkeğin kadar evli bir kadın rahat ve serbest, özgür kararlar veremiyor. Bir yerde durmak zorunda sınırlanmak zorunda yani. Bu nedenle erkek e, babalık görevini anne kadar e, göremiyor veya üstlenemiyor. Verseniz de belki bunu yine üstlenemeyecek. Çünkü öyle yetişmemiş, alışmamış. Vericiliği bilmiyor. Kadının görevlerinin, annelik ve eş görevlerinin paylaşılabileceğini hiç yaşamamış. Mesela ev işlerine yardımı hiç yaşamamış. Ben biraz önce onun için dedim ailede başlar, okulda devam eder. Toplumda da çözüm bulur diyor. Tabii ki mesela ders kitaplarında çocukların gördüğü imajları değiştirerek... ...anne sürekli bulaşık yıkıyor, ev işi yapıyorsa... ...çocuk 5 yaşından itibaren onu görmeye başladığında... ...annenin bunu yapması gerektiğini düşünür. Kadının bunu yapması gerektiğini düşünür. Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yürütüyor artık. Ders kitaplarındaki imajları değiştirmekle ilgili. Ama mesela Norveç'te böyle bir tartışma olmuştu. Şöyle demişlerdi. İlk başta erkekler çok direnmiş. Biz evde çocuk mu bakacağız diye. Sonra bakmışlar ki hem para alıyoruz hem evimizde oturabiliyoruz. Bir iki tanesi almaya başlamış. Sonra iş yerinde artmış bunların sayıları. Bu Uzun dönemli bir proje zaten. Yani kısa dönemde bir şey değiştirmeyi... Uzun soluklu. Tabii evet. yani bu, bunu düşündüğünüz zaman bu yıl belki 10 yıl sonra belki bunun etkisi olacak. Nesil değişecek, bakış açısı değişecek, eğitim değişmiş olacak bu sırada. Bilmiyorum ben umutluyum öyle bir şey gelse mesela bence iyi olabilir. Erkeklere e biz, doğum izni uzun dönemli. Biz hepimiz bunu umutluyuz ama o işte 5 sene doğmuşsa bizde 20 sene 25 sene sonra olur. Çünkü o kadar kalıplaşmış evet. o ataerkil yapıyı, erkek dominant yapıyı... ...kırmak bu kadar zor ki... ...bunun da altında bir takım nedenler var... ...önce bunların incelenmeli... ...çözüm yollarına gidilmeli... ...bunlar çözülmeye başlandıkça zaten erkek kendisi talep etmeye başlayacaktır bunu. Bir de tabii ekonominin çeşitliliği de çok önemli... ...mesela Norveç'e baktığımızda... ...pek çok sektörü var ve kadınların da çalıştığı pek çok sektör var... ...bize bakıyoruz... Bizde bulunan sektörler mesela otomotiv sektörü, inşaat sektörü bunlar erkek egemen sektörler. Ve biz e, Türkiye'nin gelirinin çoğu bu tür sektörlerden geldiği sürece kadın zaten giremiyor o tür şeylere. Demek ki aslında ekonomiyi de çeşitlendirmek, ekonomiyi de farklı yönlendirmek de gerekiyor bir yerde. E, ekonominin çeşitliliğiyle birlikte mesela kalkınma planları bu yüzden kadın bakış açısı bence çok önemli. Bir kalkınma Tabii planı ki. yaparken hangi sektörlere yöneleceğiz, hangi sektörlerde üretim yapacağız? Ama şimdi ben sizin kadar umutsuz değilim bu konularda. Türkiye büyük bir aşama halinde. Mesela ambulans şoförlerimiz var, hı hı. taksi dolmuş şoförlerimiz var, belki kamyon kullanan kadınlarımız var, otomotiv sanayinde evet. çalışanlarımız var. Bu hemen olacak bir şey değil. Bu yılların getirisiyle bir takım kişilerin, bu kadın bakış açısının oralarda da olduğunu görmesiyle olacak bir şeydir. Evet. Yani biraz hız, hızlandırmak önemli hı hı. ama bunu birdenbire Türkiye'de yapmak ve kabul ettirmek çok zor. Hep söylediğim şey yani baştan beri erkek dominant ve ataerkil yapımızın çözülmesi lazım. Toplum, toplum, baskısının, toplum baskısının çözülmesi lazım. Hocam İskandinavya'da bile bir gecede olmamış bunların hepsi yani, bayağı uğraştık diyorlar. De, ki orada de. da kadına yönelik şiddet hala var bu arada hiç Tabii şükretmediler ki. değil. Orada da var. Bu hali. arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Hı. Mesela toplum baskısının çok önemli olduğu bir konuda kadın cinayetleri biliyorsunuz. Evet. Şimdi ben doğuda da bu konularla belki hatırlıyorsunuzdur. Şeylerle çalıştım doğuda töre ve namus cinayetleriyle, hı hı. erken evlendirmelerle. Orada mesela biz hapishanelere de gittik. Böyle işe namusumu kurtardım, namus cinayeti işledim diye böbürlenen kişilerden bazılarına sorduk. Bunlar böbürlenmeyenler. Ötekiler toplumda sanki kahramanmış evet. gibi karşılananlar. Yani üzgün olanlara sorduk. E, madem ki üzgünsünüz niye yaptınız diye. E, diyor ki kasap bana et vermiyordu. bakkal market alışveriş yapmıyordu. Kahveye beni almıyorlardı. Üstelik ailem yüzüme bakmıyordu. Bana baskı uyguluyorlardı öldüreceksin diye. Ama şimdi bakın bu toplum baskısı çok önemli ama bu toplum baskısı hemen kızını saklayan bir var. baba var. Bu arada ka kız kardeşini öldürmeyen abiler var, erkek kardeşler var. Yani toplumdaki kötü örnekler değil, iyi örnekleri yansıtmak lazım. Erkek çalışmaları zaten erkeklik çalışmaları yapanların bir kısmı tanıdığım birkaç arkadaş bu cezaevlerine gidip e, erkekler ilk hapse girdiklerinde kahraman olarak giriyorlar tabii o küçük bölgelerinden. Fakat onların sonra yaşadıkları o pişmanlıklar üstüne evet, çalışmalar evet. yapanlar var akademisyenlerden bu konuda tez yazanlar var. Tabii ki yani e, erkek aslında bizim burada kırmaya çalıştığımız dominant bir erkeklik anlayışı var. Aynen en önemlisi o bence. Ve bence o erkeklik anlayışı erkeği çok ezen bir şey. Çünkü erkeği sürekli çok iyi para kazanacaksın en iyi yerde çalışacaksın işte e, ne bileyim her konuda en iyisi sen olacaksın spor takımın sürekli kazanacak falan böyle bir şey yüklüyorlar ya da belirli bir etnik gruptan olacaksın belirli bir inançtan olacaksın ama çoğu erkek bu gruptan değil aslında erkek erkekliğin altında eziliyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu arada objektif bakmamız gerekir derken ben yıllarca biliyorsunuz kadın hareketinin içinde evet. çalıştım. Yani kadın çalışmaları içinde. Gay resmi, gayri resmi, üniversiteden görevli olmadan sahalarda böyle. Ee, şimdi kadınlarımızda da ben biraz kabahat buluyorum. Maalesef alınmasınlar, Hı -hı. gücenmesinler. Yani bazıları da ben çevremde görüyorum. Özellikle ekonomik durumu biraz iyiyse evde oturmayı ve tüketici bir kişi olmayı tercih ediyor. Yani bırakın işçi yapmayı düşünmesi, bir sosyal bir varlık bile olmuyor. Hı hı. Yani bir sivil toplum kuruluşuna girsin, bir vakfa girsin, işte çocuk okutsunlar, bir şey yapsınlar. Asla bir sosyal harekette de bulunmuyor. Bütün gün birbirlerine gidiyorlar. O ne almış, onun perdesi nasılmış, o koltuğu nasıl... Ama bu erkeğe daha fazla şey yüklüyor. Çünkü kadın orada erkeği zorluyor. Bak o, onu almış, bizde bu yok. Bak o arabayı değiştirmiş, uzak. Şimdi erkekleri de düşünmek lazım. Onlar da karısına kendisini daha çok kabul ettirebilmek Hı. için dediğiniz gibi büyük bir e, baskı altına giriyor. Hı. Stres altına. Bunu da yapmaya kadınların hakkı yok. Yani çalışamayacaksa, iş ortamı yoksa ki ben herkese bir iş vardır diye düşünüyorum. Kayıtlı olsun olmasın. Hı. Olmazsa işte STK'lara gitsinler. Dediğim gibi çocuk okutsunlar. Sokak çocuklarına yardım etsinler. ihtiyaç olan kadınlara beceri kursları versinler. Bunların parası yok, pulu yok. Sadece gönül işidir. Ama bunu da yapmıyorlar. Bunu da eleştirmek lazım bence. Tabii orada hocam ben şey olduğunu düşünüyorum ama kadınlarımıza öyle bir şey yükleniyor ki küçük yaştan itibaren iyi koca bulun. Zengin koca bulun. Tamam? Kadınlar bu duruma geldiği zaman yani artık programımızda Altyapımızda o yüklü olduğunda bulduğu zaman evet en iyi evde yaşamak istiyor, en iyi arabayı kullanmak istiyor, en iyi para kazanan eşi istiyor. Yani belki de annelerimizin söylemlerine de dikkat etmesi lazım. Yani kız çocuklarını yetiştirirken neden senden başbakan olmasın? Neden senden cerrah olmasın? Aynen. Bu şekilde yetiştirmek lazım. Yoksa kızım şu yaşa geldin sen artık evlenmedin bak milletin kızı evlendi şöyle oldu demek yerine. İşte bu yani, toplum baskısı, evet. aile baskısı ama yine de ben şunu da söylemek istiyorum bizlere de söylendi öyle şeyler. Mesela bizlere derken ben şahsımda değil işte sana olan çevremizdeki bu tür evet. yani sivil toplum hareketinde olan hı hı. işte vakıflarda STK'larda çalışan akademisyen olan işte kariyerlerinde yükselmiş girişimci olan kadınlarımıza da söylendi onlar niye olmadı? Boyun eğikliği de belki kabul ediliyor, ediyorlar. Kolay yolu Tabii seçiyorlar kolay mı yolu. acaba? Ama, Ama bence kolay yolu seçmemeleri lazım. Bizim ailelerimizde belki şöyle bir şey var. Bir baba unsuru da var aslında. Bizim babayla kız çocuğun dinamikleri bence çok önemli de oluyor. Yani mesela ba destekleyen baba olması ya da babanızla hiç konuşamıyorsanız, edemiyorsanız bazen başka bir yol seçebiliyorsunuz. Ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum en azından. Yani bu pek çok konuyu konuşabildiğim, beni bu konuda destekleyen. Belki de şanslarımdan bir tanesi de e, erkek evlat yok evde. iki tane kız kardeşiz. Ve böyle olunca da babam hep bizi bu konuda destekledi eğitimimizde olsun başka şeyde olsun ama... ...başka arkadaşlarıma bakıyorum baban ne der korkusuyla pek çok kız çocuğu pek çok şey yapamıyor. Belki de bu erkekliği de çalıştığımız zaman bu baba unsuruna da daha dikkat etmemiz Bence gerekiyor. Bence de ben, ama şimdi de bu dengeyi anne sağlaması lazım. Evet. Anne dengeyi sağlarsa tampon mekanizma olursa kızın ileriye yönelik hayatını çizmekte ve hedef koymakta o kadar sıkıntı babadan çekeceğini zannetmiyorum... Çünkü bir şey daha ispatlanmış, bir şey daha var. Zaten Oudibus kompleksi de Hı. bunu söylüyor. Kız çocuklarıyla baba arasında çok iyi ilişkiler var. Daha duygusal, bağlantılar var. Birbirlerini anlayabiliyorlar, konuşabiliyorlar, sevgi bağları daha fazla. Bundan da yararlanabiliriz. Evet, aslında daha fazla akademik çalışma da lazım bu tür konularda. Bence var. de. Hocam şimdi siz sağlık konusunda uzman olduğunuz için soruyorum. Sağlık sektöründeki kadınların durumu nedir peki? Yani hem idareci olarak hem bu sektörde çalışan birisi olarak e, sağlık sektöründeki doktorlar arasında kadın erkek eşitliği var mıdır? Önce oradan da bir başlayalım isterseniz. Şimdi bizde tam şöyle bir terslik var. Yani kadın erkek gibi eşit görünüyor. Yani Hı. nöbetlerde evet. ondan sonra çalışma hayatında. İşte 8 saat çalışacaksa veya 10 saat ameliyatlarda e, çocuğu da olsa, küçük de olsa, hastası da olsa, evde işi de olsa, özel yaşamında bir şeye ihtiyar, kadınsı olarak ihtiyacı da olsa bu hiç fark etmiyor. Akademisyenlikte de öyle ben hep bunu söyledim. Mesela ben geç biraz akademisyen oldum, profesörlüğümü, doçentliğimi geç aldım. Ama bu kadın oluşumdan değil de biraz dik duruşumdan oldu yani sağa sola. Belki de kadın oluşumdan da çünkü çocuğum oldu hemen. Çocuk tabi olunca bir tarafınız çocuğa gidiyor. En önemli tarafınız. Çünkü annesiniz. En önemli dünyadaki en kutsal, en kutsal sevgi ve duygu anne olmaktır. Çocukla anne arasında bağdır. Ama bu arada evdeki bütün işe çocuğa bakarken, işte yemeğinizi yapıyorsunuz, çocuğunuzla ilgileniyorsunuz. Hele sorumluluk değil mi? Hem iş hem de. Evet. Ev. evet. Ve o sırada benim tam böyle işte doktora ve doçentliğim sırasında oğlumun doğduğu ve yeni, yeni yetişmeye başladığı, tam ergenlik Hı. dönemlerinde eşim siyasete girdi. Anavatan Partisi'nden. O hiç yoktu evde. Bir taraftan kariyerde Hocanız başınızda, çok titizde bir hoca. Özellikle kadınlarla çalışmak çok zor. Onu da söylemek <gülüyor> istiyorum. Kadınlarla, e, mesela bir kadınla çalışacağım mı? On erkekle çalışmayı tercih ederim. Bunu da söylemek istiyorum. Ben bu e, laftan lafa geçiyorum ama ben bu camiye çıktığım zaman kadın e, camiasına ve sivil toplumuna demişler ki, hocam, demişlerdi ki hocam kadın kadının kurdudur. Ne demek olduğunu da anlamamıştım. İşte kadınlar arasındaki bu kesinlikle olan Yanlış tutumu da ve yargıyı da kırmak lazım. Kadınların birbirine destek olması lazım. Burada da bir eksiklik var. Bakın şimdi cümlemi bitireyim, siz unutmayın. Ondan sonra bir taraftan işte kariyer yapıyorsunuz. Bir taraftan da akademisyenliğe. Aynı yayınları hazırlıyorsunuz. Aynı çalışmaları yapıyorsunuz. Aynı yabancı dil sınavlarına, doçentik sınavlarına giriyorsunuz. Yurt dışına gidiyorsunuz. Aynı hastaları bakıyorsunuz. Ama erkeğin tek görevi, mesleği bu. Evet. Başka hiçbir şey yok. Geldiği zaman kadın evinde her şeyini hazırlamış. Ütüsünü yapmış, yemeğini yapmış, çocuğuna bakmış. O sadece oturur çalışır, araştırmasını yapar. Geç de gitse olur. Çünkü öyle bir sorunu yok. Sabah erken gitse, cumartesi, pazar çalışsa, ben yurt dışına gidiyorum, üç ay kalacağım, altı ay kalacağım dese de hiçbir şey fark etmez. Ama şimdi sürelerimiz hep aynı. Doktora sürelerimiz, doçentik sürelerimiz, profesörlük sürelerimiz. Ama bu hiç göz önüne alınmıyor kadınlarda. Ben başından beri hep bunu söylüyorum. Özellikle hani girişimcilikte, kariyerlerde, akademik kariyerlerde bunların göz önüne alınması lazım diye düşünüyorum. Bu da mesela göz önünde alınmayan ama çok önemli bir faktör kadın erkek arasında. Tabii akademide zaten yapılan araştırmalar Avrupa Birliği'nden gelen uzmanlar bir sunum yapmıştı bir gittiğim toplantıda. E şeye bakıyorlar, akademide kadın erkek dağılımında mesela araştırma görevlisi olarak hatta kadınlar fazla oluyor. Ondan sonra yardoçluğa geliyorsunuz, öğretim görevlisi yardoç böyle eşitleniyor. Doçentlikte böyle erkek biraz öne geçiyor profesörlükte iyice böyle şey oluyor ondan sonra dekan işte rektör dediğinizde tamamen erkek egemen aynen öyle yani aynen kadınlar öyle. bir yerde o sistemin içinden geriye düşmeye ve hatta sistemin için dışına çıkmaya başlıyorlar çünkü akademide hem çocuk hem ev hem hepsini rekabet etmek bazen sıkıntı olabiliyor Buna rağmen bu arada Türkiye iyi rakamlara sahip pek çok ülkeye göre. Evet bence de öyle. Ama bu nedir biliyor musunuz? Hedef koymaktır kendinize ve planlı çalışmaktır. Ben hep öyle planlı çalıştım. Yani çocuğumu da büyütürken evimdeki işimi de hiç etmedim. Çocuğuma sevgi verdim. Onla arkadaş oldum, bir yere kadar dostluk oluştu. Onu bazı şeylerde hep arkasında oldum, kontrol ettim, güven duymasını sağladım. Ama idareciliklerimde de çok başarılı oldum. Yani zamanları çok iyi planlarsanız evet. ve çok disipline çalışırsanız, ya yani zamanı iyi planlamak çok önemli. Sizin o çocuğunuz olduğu sürece de çalışmanız ve bir yerlere varmanız da mümkün. Ama bu zor bir iş. Bu zor işte seçemeyenler geri dönüyorlar. Maalesef ee, bir konuda sadece kendi fikrimi beyan etmek istiyordum Şimdi kadın kadının kurdudur bu çok söylenir ama şunu da unutmayalım o kadar küçük bir alan kadınlara veriliyor ki aslında hocam onun için aslında birbirleriyle bir yerde savaşıyorlar bu bir iki pek çok yerde mesela şöyle bir araştırma var ee, pek çok araştırma var gerçi erkeklerin çok olduğu bir alanın içine kadın girdi mi oradaki idareci erkek oluyor yine. ...kadınların olduğu bir alana erkek girdiği zaman erkeği idareci seçiyorlar yine aralarından. Yani öyle bir şey oluyor ki kadın gitgide o böyle ee pastanın daha küçük daha küçük bir dilimi için birbirini ondan sonra yemeye başlıyor. Bence biraz o da var yani fırsat eşitliği. Ama şu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada tabii ki araştırmalar çok önemli ama yaşanmışlıklar daha evet. önemli. Deneyim ve tecrübeler. Ben kendi tecrübelerimden söylemek istiyorum. Mesela benim kendi hocam bu profesörlüğüm için temel tıptaki... Hı hı. Uh, olma onun için her şeyi yaptı aramızda hiçbir şey yoktu ben zaten çok çalışkanımdır onun bütün görevlerini yapıyordum ama nedense hep bende çekemediği bir şey oldu. Bu özel hayatından da kaynaklandı. Mesela bunlar çok önemli faktörler. Peki erkek meslektaşlarına da yapıyor muydu aynısını yoksa sadece hayır, kadınlara mı yapıyor Hayır, kadınlara yapıyordu. Bana da çok yaptı. Çünkü özel hayatında biraz yalnızdı. İşte benim çocuğum vardı, evlenmiştim. Onlara daha sanki değer veriyordum gibi. Bunlar onu hep rahatsız etti yani. Hep böyle köstek oldu destek olmak yerine. Gelelim yani rektörümüzün rektörlük sırasında, bayan rektörümüz sırasında biliyorsunuz kadın sorunların merkezinden görevim bitti. Ayrılmak zorunda kaldım. Son dekan yardımcısı oldu. Yine bayan rektörümüz oradaki baskıyla sonunda beni istifa ettirmeye çalıştı. Yani bunlar güzel şeyler değil. Halbuki evet. kadın rektörümüz var, kadın hocamız var. Kadın dayanışması erkeğin zaten çok olduğu ve dominant olduğu bir toplumda birbirimize ihtiyacımız var. Neden böyle oluyor? Ben bunu da çözmüş değilim yani. Bence şu yüzden oluyor muhtemelen yönetici pozisyonunda erkeklerin daha uygun o görevi yapabileceğine bir inanç var. O inancı da kırmak lazım. Yani ben şimdi bir toplumsal cinsiyet siyaseti diye siyasetleri diye bir ders veriyorum. Orada hep böyle şunu görüyoruz erkek olduğu zaman A, erkek daha rahat yapar bunu diye hep onu seçiyorlar ve onu yüceltiyorlar. Sanırım kadın yönetici olduğu zaman böyle bir sorgulama sürecine giriyorlar erkekte girmediği. Bu da çok büyük haksızlık size yapılan haksızlık başka kadınlara yapılan haksızlık yani pek çok yerde bu oluyor. Baktığımda bir de kadınların mesela daha fazla kadın yetiştirmesi gerektiğini de düşünüyorum ben. Ama tam aksi oluyor. Tam aksi oluyor işte. Ben kadın hocalarımıza bakıyorum. Yanına aldıkları mesela araştırma görevli kürsü başkanları olsun, enstitü müdürleri olsun, yüksekokul müdürleri. Çoğu erkekler oluyor. Erkekleri tercih ediyorlar. Sorduğunuz zaman da işte diyor doğum izni var, çocuğu oluyor diyor, izin alıyor diyor. Doğum öncesi var, doğumsuz çocuğu hasta oluyor. Yani hep erkek bakıyorsunuz. Evet. Şimdi biraz önce siz dediniz ya, hani böyle erkek istiyorlar. Hı hı. E, tabii ki o da bir faktördür ama... Mesela ben burada çok açık da bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Biraz kapalı mesaj vereceğim. Ee, benim idarecilerimden bir tanesi e, beni bir yerlere şikayet etmiş. Toplantılara çok şık gidiyormuşum diye. Ya bu... Yani böyle e, bakın profesör olmuş ve idareci. Yani e, bir defa sizin kendinize saygınız olması lazım. Giyinmeyi ki başkasına saygılı Tabii. duyasınız. Bu bir saygı meselesidir. Ondan sonra da hani ama öyle, öyle onu algılamıyor mesela kendine rakip gibi algılıyor. Bu doğru bir şey değil. Burada beyinler çalışır. Beyinler. Ama biz bu, buraya buraya asla bir türlü gelemedik. Biz batılıyız diyoruz ama duygularımızla hareket ediyoruz. Duygusal kararlar veriyoruz. Acılı şarkılara ağlıyoruz. ...acılı filmlere ağlıyoruz. New York Times'da geçenlerde bir yazı vardı... ...bu profesör değerlendirmeleriyle ilgili... ...derse gidenlerle. Ve diyor ki mesela erkekleri sert olduklarında... ...aa işte sert şöyle hoca... ...kadın aa bu da cadının teki diye... Aynı tarzda yaklaşımlar. Yani kadının kılık kıyafeti çok önemli oluyormuş. Mesela erkekte bakmıyorlarmış. Aynen, aynen. Yani ne kadar ilginç Ben aslında. size işte ilginç bir şey söyledim. De. Çalışmalar mı? Önünüze, önüne belge koyuyorsunuz. O kurumu bir yere getirmişsiniz, taşımışsınız. Dünya, belki Türkiye'de değil, dünyada adını duyurmuşsunuz. Yok hayır, şık giyinip özellikle onun için gidiyorsunuz. Onu rahatsız ediyorsunuz. Bu yani olacak bir şey mi? Ben mesela bir diyelim ki idarecimi bir bayanın, hocanın çok şık giyinmesinden çok gurur duyarım. Demek ki hem kadınlığını unutmamış, hem bir bilim insanı, hem de yerini çok iyi bilen, bilgisini hazmetmiş idareci bir kişi. Gerçekten onur duyarım. Ben bütün mesela hep söylerim. Kızları, doçentleri, yeni profesörü. Ne bu haliniz diyorum. Gidip saçınızı toplayın. Yataktan kalkmış gibi gelmeyin. Bu kendinize saygıdır. Hastaya saygıdır. Öğrenciye saygıdır. Hemen diyorum kıyafetinizi düzeltin. Hafif bir makyaj yapın ve öyle çıkın. E ben de bir kadın hocayım. Demek ki bakış açıları da çok önemli. Hocam zaten toplumsal cinsiyet eşitliği derslerini verirken sadece erkekleri değil kadınlara da veriyoruz biz. Yani o da çok önemli. Kadınlara yani, da fazla verilmesi evet, gerekir diye düşünüyorum. Yani kadınların da çünkü belirli bakış açıları. Ben mesela şey de diyorum... Iı, ...kadın istediği gibi giyinebilir... ...yani pantolon giymesi ya da etek giymesi... ...ya da belirli bir şekilde giymesi de önemli değil... ...yani makyaj yapması bazı yerlerde... ...mesela iş yerlerinde yurt dışında vardır... ...bu topuklu ayakkabıyla geleceksiniz der... ...neden ben ona da karşıyım... Yani, ...ona da tabii ki feminenliği çıkarmasın? ...o kendisi nasıl tercih ediyorsa... ...öyle gitsin ve giyinsin... ...ama tabii ki oranın kurallarına biraz dıştadır... ...göze batar... ...biraz sınır dışıdır... ...çünkü ben her zaman bir kadının siyasetçi de olsa... ...akademisyen de olsa, idareci de, yönetici de olsa... ...evinde bir boy aynası olmasından yanayım. Tabii bunu şey, birazcık şey temsili söylüyorum. Evet. Yani kendisine bakmalı. Yani nasıl görünüyorum? Karşıya nasıl mesaj veriyorum? Yani karşıdaki benim yaptığımı anlayacak... ...yani değer verecek bir imajım var mı? Yoksa beni hafife mi alacak gibi? Veya işte dışarıdan karşı cinsin ...çok yadırgıcı bir imajım mı var diye bakması lazım. Vallahi hocam biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın ye kürkümü ye şeyi aslında dış görüntü ne kadar önemlidir. Yani bir yere girdiğinizde ben buna çok inanıyorum. Siyaset dediğimiz şeyi biz zaten mikro düzeyde her gün yapıyoruz. Kılık kıyafetimizle, Aynen. görüntümüzle. Yani bu çok önemli. Ee, ama insanları, başka kadınların yaptığı şey açısından söylüyorum. Sadece kıyafetle de tabii Değerlendir ki değerlendirmemek lazım. Yalnız şurada bir saptama daha yapmak istiyorum. Yani kıyafet imaj derken pahalı. Böyle Yok, çok ücretli değil. değil. Kişinin Kendisine uygun, bulunduğu duruma, kuruma uygun, yapısına uygun, yaptığı işlere uygun, temiz ve düzgün giyinmesidir. Tabii ki. Saçını bir toplamak pahalı bir şey değildir. Veya yıkamak yani pahalı bir şey değildir. Bu kendisine önce öz saygısını gösterir. Zaten biz birlikte yaptığımız hatırlarsanız kadın adayları çağırdığımız bir program vardı, bir çalıştay vardı. Orada kadın adayların... Kadınlar seçilecek, Türkiye değişecek. Değişecek demiştik. Evet, evet. Şöyle orada kadınların kıyafetleri konusunda da destek olmuştuk biz yani evet, evet. görüntü çünkü dış evet. görüntü seçmene gittiğinizde seçmen sizi değerlendirirken belirli şeylere bakıyor ve bu çok önemli bir şey ve bence kadınların bu konuda daha fazla desteğe de ihtiyaç var kadın adayların özellikle. Bununla ilgili bir ders verilmesi lazım kadın adaylara ben de size katılıyorum aday adaylarına özellikle. Evet şimdi bu kadar konuştuk aslında biz Yaptığımız Siyasi siyasetten konuşacak. konuştuk aslında bir yerde. Çünkü bunların hepsi siyaset. Bunların aynen, hepsi. Aynen. O zaman ben geri dönüp şöyle bir soru sorayım. Neden siyasete girmeyi, şimdi zaten kendi bulunduğunuz ortamda, üniversite ortamında yönetici kadın olarak siz siyaset yapıyordunuz kendi çapınızda. Ee, ama neden genel seçimlere girmeye karar verdiniz? Aday adayı oldunuz. Neden siyaset yapmaya karar verdiniz? Şimdi onu çok kısaca anlatayım size. Ben şimdiye kadar hiçbir partiye taraf olmadım. Hep Hı -hı. partiler üstü çalıştım. Ben dedim ki bir akademisyenim, üniversiteme tarafım ve halkımıza tarafım. Objektif olarak işte kadını bir yere getirmek, işte yaşlıya yardım etmek, bağımlı çocuğa, hep hizmet, hep hizmet oranda. Yani ben part-time çalışan bir öğretim üyesiyim. Ben istersem öğleden sonra muayenehane açabilirdim, mesai sonrası para kazanırdım veya başka işlerde yapardım. İşte ne bileyim yüzmeye giderdim, sinemaya giderdim ama ben halkımıza ve üniversitemize hizmeti seçtim. Bu benim tercih yolum. Sonra bir gün e, bu Mavi Kapak Projesi'ni biliyorsunuz. Evet, onda evet. koordinatörü benim. Hı hı. Çok da güzel bir proje oldu. Türkiye'de kabul gördü. 44 Dünya ülkesinde kabul gördü. 5 kıtada kabul gördü. Türkiye'nin adını her tarafa duyurdu. E, bunu duyan RG'de, AK Parti, ARGES İzmir Teşkilatı'ndaki e, başkan, ARGE Başkanı o zaman Sayın Bekir Pakdemirli ve yardımcıları geldiler. Bekir Bey değil de yardımcılarını yollamış. Ve beni bir seminer için çağırdılar. E, proaktif ve aktif, aktif liderlik diye, bu da çok önemli bir konu, başka bir zamanda hı hı. buna değiniriz. E, verir misiniz dediler. Ben ilk defa AK Parti'ye gittim, yani parti olarak. Ve gördüm ki argesinde böyle genç kızlarımız var, genç delikanlarımız var, yurt dışında master yapmışlar, doktora yapmışlar, çalışan beyinler var. Ve hizmete hazır bir, bir potansiyel var. Sonra onlarla birlikte biz çalışmaya başladık. Çalışma sırasında e, Sayın Bakanımız Binali Bey'in biliyorsunuz şeyi oldu, e, yerel yönetimlerde adaylı. Ama ben bundan önce RG'ye girdiğim zaman toplumsal ve akademik projelerden sorumlu koordinatör oldum. Bu arada Sayın Nükhet Utar'la biz e, TOSEP diye bir platform kurduk. Toplumsal Sosyal Eğitim Platformu. Benim de içimde olan, hayalim olan bir proje vardı. Onun da öyle birleştirdik. İç göçle gelen ailelere kent kültürü oluşturma projesi diye. Bu projede iki veya iki buçuk sene sürdü. Buradaki amaç hem onu kent kültürüne alıştırmak o insanları, hem de beceri ve meslek kursları kazandırmaktı. Bu arada iş şeyle çalıştık, milli eğitim müdürlüğüyle çalıştık, halk eğitim merkezleriyle çalıştık ve büyük bir şeydi. Bütün partileri açtık, platform gönüllüler geldi, iş adamları, üniversiteler geldi. Sonunda da e, bu beceri kurslarını bitirdiler. Fakat ben şöyle düşündüm. Şimdi de umut taciri olmayalım. Bunlar beceri ve meslek kursu kazandı ama ne olacak? İş kurum müdürüyle görüştüm. 80 aileyi de istihdam kazandırdık. Şimdi toplumsal akademik projeler koordinatörlük görevimi e, Sayın Bakanımızın yerel yönetimleri sırasında da e, özellikle e, ARGE Başkanımız ekibin başı olur musun hocam dedi. 350 sayfalık İzmir'e özgü seçim stratejisini hazırladık dosyayı. Ve bunu biz ARGE Başkanı'yla ben e, bakanımıza sunduk. İzmir'e özgü seçim stratejisi baştan. O babanınkini aldık. Dünyadaki liderlerin nasıl yapmışlar, nasıl etmişler, sloganlar ne olmalı? İzmir, e, İzmir halkının nabzını araştırdık. Yani İzmir seçmeni neyi tercih eder, seçmen algısı nasıldı? Böyle bir dosya hazırladık. Ve gerçekten de e, birlikte çalıştık Binali Bey'le. Beraber olduk. Bazen sahada çalıştık. Hı. Bazen fikirsel olarak beraber olduk. Onun dışında yine AK Parti siyaset okulu açıldı biliyorsunuz. Ondan mezun oldum. Hı hı. Onu da başarıyla bitirdim. Ki ben e, bunu da çok inan inanıyorum. Biliyorsunuz onun için Ege Üniversitesi'nde biz kadınlara siyaset okulunu açtık. Evet. Yani siyasete gidecek. Ben o zamanlar böyle bir düşüncem yoktu ama e, siyasete yine girmiştim bir yerinden. Taraf olmuştu AK Parti'ye. Benim bilgili ve donanımlı olmam gerekiyordu. Onun içinde akademiyi bitirdim. Bunun dışında e, AK Parti'de e, toplumsal e, toplumsal sorunlar olarak da eğilmeye başladım. Yani kadın olarak, yani kadın adaylar nasıldır, nasıl müracaat eder, ne yaparlar derken benim özellikle e, beş sınıf öğrencilerim temsilci olarak bana geldiler. Hocam dediler, siz dediler, meclise gidin. Hocalarım çok destekledi, hı hı. arkadaşlarım, sivil toplumlar. Yani şöyle dediler, çok mantıklı bir şey söylediler. Siz çok güzel projeler yapıyorsunuz ama ekip az olunca, destek de olmayınca küçük bir sahada sınırlı kalıyor. Çok az kişi dediler yararlanıyor. Ama sizin ekibiniz, desteğiniz, olanağınız olursa siz Türkiye'yi ilgilendiren makro ve global işler yaparsınız. Daha çok kişi yararlanır. Bu benim aklıma çok yattı. AK Parti de bunun için benim için çok uygun geldi. Çünkü gerçekten ARGE'de de görmüştüm. AK Parti hizmet odaklı bir parti. Kim ne derse desin yani. Eleştirileri yani bir yana. E ve ben hizmet odaklı ve çözümcül bir insanım. Sen de çok iyi bilirsin. Benim yaşam biçimim çalışmak ve hizmetti. İşte bunları AK Parti'de bulabileceğim için ben ve çevremin de birazcık baskısıyla ve hizmet aşkıyla diyelim, insana hizmet aşkıyla daha büyük işler yapma adına Aday adayı oldu. Kaç yıldır AK Parti ile çalışıyorsunuz şu anda? Üç, dördüncü yıla girdi. Dördüncü yıl. Peki genelde ben pek çok kadın adayda şunu görüyorum. Aileden birisiniz siyasette oluyor ama genelde ya da ilgilenmiş oluyor. Sizin de eşiniz ilgilenmişti. Peki evet. o dönem etkilemiş miydi sizi? Var mıydı aklınızda? O dönemde acaba ben de mi siyasete girsem diye yoksa çok sonradan çıkan bir şey mi oldu bu? Şimdi ben o zaman siyasete çok sevimli bakmıyordum. Çünkü akademisyenlerin birinci plandaydı ve zordum çocuğumla kalmıştım. Yani biraz hırs ve hınç da vardı. Yani bu siyaset işimi aldı işte benden götürdü diye. Ama çocuğum büyümeye başlayınca kendini artık bulmaya başlayınca sanki bir sempati geldi bana da. Yani acaba yani bu siyaset ama eşim başta çok zorladı beni yani. Girmemem açısından neden derseniz ben dedi bunun sıkıntılarını çok çektim. Siyaset zor bir şey. Seçilmiş miydi işiniz? Hayır aday olmuştu. Ama olmamıştı belediye başkan adayı olmuştu il başkanıydı ilçe evet. başkanıydı yönetim çok kuruluydı evet. kurucu zaten sayın Turgut Özal'la Semra Hanım ona bu görevi verdiler İzmir'de kurucusu benim eşim ANAP'ın çok da ilkel işler yaptı sizin okulunuzda da adı var Evet evet yani yolda gelirken ben, konuşuyorduk Ben bundan onur ve gurur duyuyorum İzmir'e değil Türkiye'ye eli değmiştir ve efsane bir başkan gibi bahsediliyor İzmir'de Bundan onur ve gurur duyuyorum ben. Çünkü siyasette böyle bıraktığınız zaman arkadan konuşulması da, yani ilkeli konuşulması çok önemli bir şey. En önemli bir şey bence. O istemedi çünkü benim yorulmamı ve üzülmemi istemedi. Ama baktı ki benim çevreden gelen baskı, kendimdeki istek, yani en azından ben girip bir görmek istiyorum, içinde yaşamak istiyorum. Olursa da büyük işler yapıp daha çok kişiye yardım etmek istiyorum deyince o da geri durdu. Şu anda muhtemelen size çok destek oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü bir kadının böyle bir yarışın içine girmesi, böyle bir adaylık sürecinde eşinin destek olması değil mi siyasette çok önemli bir şey oluyor? Şimdi bana mülakatta da sordular. Dediler ki ailenizin desteği var mı eşinizin? Ben e, bu aday adaylığına başvurmadan önce oğlumu, gelinimi ve eşimi topladım ve onların onayını aldım. Onların onayı olmaz aile işte bir kadın olarak sonuçta yine doğamızda ve özümüzde olan annelik ve eşlik yani onların rızası olmadan ben bu işe zaten girmezdim. Çünkü bir kişinin çalışması ve gönlünü bir yere koyması farklıdır. Bir de oradaki e, dirençlerle uğraşmanız farklıdır. Hep birlikte yumrunuzu vurmanız farklıdır. Hatta ben mülakatta dedim ki eşimle dedim zorla mali sponsor ve mali danışman ve siyasi danışman yaptım. <gülüyor> Yani gülüştük, şimdi bana siyasi danışmanlık yapıyor. O biraz Ankara merkezi çalışıyor, ben de yerelde çalışıyorum. Yani bir güç birliği oluşturduk. Ama bu önemli bir destek sizin için, çünkü Tabii siyaseti ki. bilen birisinden geliyor bu destek. Tabii ki, bana böyle adım adım deneyimlerini aktarıyor, bilgilerini aktarıyor. Belki ne yapmam gerektiğini söylüyor. Belki zaman zaman kısıtlıyor ama olsun o kadarlık da olacak diye düşünüyorum. O da şundan, yani kendinin üzüntülü geçirdiği dönemleri benim geçirmemi istemediği için. Ben şimdi AK Parti'ye geri dönmek istiyorum. AK Parti'de bu adaylık süreci nasıl işliyor hocam? Yani aday adaylığından adaylığa giden süreç, biraz önce mülakattan bahsettiniz. Nasıl bir süreç oluyor AK Parti'de? Şimdi bu yıl, geçen yılda vardı. Bu yıl şöyle bir şey oldu, müracaat ettik. Müracaat ettikten sonra işte ilçeleri dolaştık, ilçelere kendimizi tanıttık. Aday adaylığıyla temayül yoklaması yapıldı. Bütün ilçelerin, yani ikinci bölge, birinci bölge ayrı. Ben ikinci bölge aday adayıyım. Karşıyaka, Foça işte, Bornova e, gibi yerlerin, Menemen U, e, gibi o yer, yerlerin. Oraları gezdim. E, hepimiz gezdik. Ve dolayısıyla ondan sonra temayül yoklamasında 13 tane listede kimi yani milletvekili görmek istiyorsunuz ikinci bölgede diye işaretlediler. Ve bunlar değerlendirildi. Bu temayül yoklamasından sonra mülakat oldu. Alt komisyonda mülakat oldu. Ondan sonra bu alt komisyon çalışmalarını bitirdi. Ara komisyona verdi. Ara komisyon şimdi üst komisyona verdi ama üst komisyona geçmeden bir de bu sene Sayın Baş Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun önerisiyle sivil toplum kuruluşlarının oyları ve görüşleri alındı. Yani İzmir'de siz kimi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz? Yine 13 tane isim var. İsteyen bir tane işaretler, isteyen beş tane, isteyen 13 tane. Şimdi üst kurulda Başbakanımızın önünde bu üç tanesi. Temayül yoklaması, mülakat ve ara komisyonun tabii ki değerlendirmesi raporla üst kurula gitti. STK'lar da konuldu onların görüşleri. Şimdi üst kuru, üst kurulda Sayın Başbakanımızın başkanlığındaki bir kurul yine değerlendirecek. Ama son ana kadar ikinci bir görüşme yok deniliyordu. Fakat bugün ilk yani yeni bir haber. Başbakan Davutoğlu, İzmir ve diğer Diyarbakır aday adaylarıyla kendisi tek Çok başına farklı. mülakat yapacak diye bir haber çıktı. Yani zorlu bir yol. Peki sizce kadın adaylar bu süreçte dezavantajlı mı yoksa eşit mi? Dezavantajlı bence. Yani bütün partiler de bu arada dezavantajlı. Maalesef. Bugün yani çünkü bu CHP'nin de şeyleri AK çıktığı Parti, için. AK Parti, CHP, MHP evet. değil yani. Evet. Kadın olmanın getirisinden dolayı dezavantajlı. Çünkü sizin şimdi söylediğiniz bu süreçte ben bakıyorum bir kere mülakat üstüne mülakata girecekseniz belirli bir konuşma yeteneğiniz olacak, belirli bir şekilde karşı tarafa fikrinizi ifade edip kabul ettireceksiniz, belirli bir duruşunuz, kendinize güveniniz olacak, tecrübeniz, bilginiz olacak, sermayeniz olacak çünkü aday adaylığı ucuz bir şey de değil aslında değil mi? Maliyetli bir şeydir pek e, çok. Kadınlığı. Öyle sayılır. Öyle diyeyim yani. Tabii ki. Çünkü, yani bunu önceden kabul etmeniz lazım zaten. Hatırlarsınız biz sizinle birlikte Konak Belediyesi'nde aday olan bir kadın adayımız vardı. Ee, evet, ona evet. destek olmuştuk biz. Daha doğrusu e, şey olarak akademik anlamda bazı destekler vermiştik ve onun bütün o macerasını izlemiştik. Seçilmeyeceği bir yerden sadece bir deneyim olsun diye girip çok ciddi rakamlar harcamıştı ve ben şey diye düşünmüştüm. Türkiye'de e, kadının istih Katılı bu kadar katılımı bu kadar düşükken bir kadın adayın bu kadar para harcaması çok zor olacaktır diye düşünmüştüm bir sonraki seçimde. Ama zaten şimdi bakılınca mesela temayül yoklamalarında bakıyorsunuz ki yani biz sonuçları alamadık ama evet. bence de görüş, mesela CHP'de de öyle, erkeklerin ön sırada olması. Yok şu anda İzmir listesine baktığımızda zaten tam bir hayal kırıklığı var. Yani ama bu doğaldır da bakın STK'ların görüşleri alınacağı zaman da yine bir önde ben öyle görüşüm yani konuştuklarımdan alıyorum yoksa Ankara'dan falan bir haber almış değilim yine önde çünkü kadın erkekler kadar rahat davranamıyor rahat para harcayamıyor. Onlar e, otobüsler tutuyorlar, bir yerlere gidiyorlar, o insanlarla konuşuyorlar ve onlara bazen bilmiyorum bu CHP'de de aynidir, AP'de de belki gündeliklerini veriyorlar yiyecek paralarını veriyorlar, kumanyalarını ama bir kadının bunu regüle etmesi, organize etmesi mümkün değil yani. Onun için zaten bir sıfır hep önde başlıyorlar. Bir de hocam biliyorsunuz kadın adayın dikkat etmesi gereken başka şeyler var. Kılına kıyafetine dikkat edecek, Aynen. saçı başı yapılı Aynen. olacak bir şekilde. Aynen. Bütün bunların hepsi erkeğin olmayan maliyetleri yani kadın için çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Çünkü ben hatırlıyorum e, kampanya sürecinde bütün gönüllülerin, kumanyalarının yapılması, seçim kampanyası. Bir de e, merkezden gelen kişilerle de ilgilenilmesi gerekiyor adayken. Tabii ki. Yani o kadar farklı şeyler hiç düşünmediğiniz. Aslında bununla ilgili de bir siyaset okulu açılması lazım kadın adaylar için. Şimdi tabii bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi biliyorsunuz gayrimenkullerin ve gelirlerin neredeyse onda dokuzu erkeklerin elinde. Yani kadınların elinde çok az bir şey var. Kadın girişimcilerimiz, patronlarımız artıyor ama onlar da parmakla sayılacak kadardır. Evet. Esas e, mülk sahibi olan... Para sahibi olan erkek olduğu için onun keyfine kalmış bir şey kadına ne kadar harcayacağı. Bir de şunu söylemek istiyorum ben her zaman şunu söylüyorum. Siyaset kadın için hobi olarak görülüyor. Erkek için de meslek olarak görülüyor. Yani erkek için mübah. Bu yolda bütün varını yoğunu harcar belki evini satar tarlasını. Ama kadının böyle bir şey yapma hakkı yok. Eğer kocası ne kadar ona veriyorsa onu kullanmak zorunda. E bu da onun bir sıfır yine geriden başlaması için çok önemli. Ya da varlıklı bir aileden gelecek yani evli ha, değilse de. Yani evli değilse de babadan kalma o evet. ve ona bırakılmış bir parası olacak ki onu harcayacak. Yani de, dediğim gibi bir de mesela gece toplantıları oluyor. Erkekler kendi arasında yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Çalışma Hadi, saatleri çok farklı tabii. Tabii ki bir gece vakti Ankara'ya gidiyorlar bir toplantıya katılabiliyorlar veya bir ilçeye. Ama kadın bunu yapması mümkün değil. Çünkü evde de sorumlulukları var, eşine karşı var. Bir de ben şunu gözlemledim mesela bu aday adaylığım sırasında. Ee, yaş arası çok farklı kadınlar arasında. Ya çok gençler var hmm. ya da bu belli öyle. yaştan sonrakiler var. Şimdi ben hep bunları düşünürdüm. Gençler daha evlenmemiş ve çocuğu yok. Kendilerini buna adamışlar. Genç evet. e, aday adayları. Ama kadın çoluk çocuk sahibi olduktan sonra ancak o çocuğu büyütecek. Ondan sonra emin bir yerde olacak, e, mesleği olacak, evlendirecek e, ve ondan sonra kadın kendini özgür hissediyor. Ve siyasete ondan sonra başlıyor. Bu defa 1-0 yine geriden başlıyor. Mesela bir erkek e, 40-35'li, 45'li yıllarda çok olgun bir döneminde giriyor. Ama kadın o yılları çocuk büyütmekle geçiriyor. 45'ten sonra, 50'den sonra tam özgür olduğu zaman, çocuklarıyla rahat ettiği zaman o zaman bu adayla talip olabiliyor bunu da ben çok gözlemledim çok ilginçtir evet o aradaki kadınlar genelde iş hayatı bir de tabi siyasete girmek için iş yerinden ayrılmanız gerekiyor adaylık sürecinde genelde emekli olan kadınlar çok daha fazla tercih ediyor genelde. aynen onu görüyorum e mesela ben de istifa ettim ilk defa bu kadar yıllık akademik hayatımda e, yani e, zor kadromuz karar, değil mi? çok zor günlerce aylarca düşündüm çünkü ben oranında büyüdüm orada yetiştim yani orası benim evim gibi, yuvam gibi, her şeyim. Bir de sevilen öğrencilerim tarafından sevilen, yani arkadaşlarım, hocalarım tarafından sevilen bir öğretim üyesiyim. Öğrenci taraflıyım, diyeyim. onlara destek olurum. O gün istifade lekçemi yazarken elimin titrediğini ve gözlerimin dolduğunu, yani şu gün gibi hatırlıyorum, ki kadroma geri dönmek Hakkımız olsa var, bile, ki. hakkım evet. olsa bile. Yani bu çok önemli. İnsanın hayatında yeni bir perde açıyor. Hiç düşünmüyorsunuz düne kadar. Oradaki kariyer hayatını sürerken birdenbire bambaşka bir sahaya geçiyorsunuz. Tabii orada bir de şöyle bir alt yazı geçmek lazım. istifa ederken de oradan gelen maddi kaynağa da artık sahip olmuyorsunuz. Çünkü istifa etmiş oluyorsunuz. Düşünün kadın eğer yaptığı meslekle bir şekilde bu kampanyasını finanse edecekse onu da yapamıyor. Şimdi işte çok güzel teşekkür ederim. Çok güzel bir yere vurgu yaptığın için benim maaşımı eşim veriyor. Eşim vermese şu anda benim ne maaşım, ne gelirim, ne dicacığım, beş kuruş para var. Çünkü ben kamu çalışanıydım. Evet. Akademisyendim, istifa ettim. Ne performans alabiliyorum, ne maaş alabiliyorum. Eşim şimdi ne kadar takdir ederse o kadarını alacağım diye yani bakılınca öyle görülüyor. Ha tabii vermese ayrı. Ama o ne kadar takdir ederse size o kadar verecektir. Bu da bir dezavantaj değil çok mi? Çok büyük dezavantaj zaten. Çünkü kadınların elinde sermaye olmadığı için genelde sizin de dediğiniz gibi yüzde doksanı erkeklerin elinde zaten. Peki ben şunu merak ediyorum hocam. Siz şimdi diyelim ki aday oldunuz ve sonra seçildiniz. Ne tür projeler düşünüyorsunuz? Sizin aklınızdaki şey nedir? Yani sizin bakış açınız nedir? Mecliste siz neyi farklı yapardınız? Ya da hangi konulara ağırlık verirdiniz? Şimdi bir defa güven sağlamak çok önemli. Güven sağlamak ve inandırmak. Biliyorsun birlikte çalıştığımız evet. zaman olmayacak kişiler biz önce çalıştık, güven sağladık ve inandırdık. Önce bu altyapıyı oluşturmanız lazım. Bu altyapıyı oluşturduktan sonra hangi projeniz olursa olsun onlar halk tarafından da karşılanca iyi karşılanacaktır. Merkez karar tarafından da iyi karşılanacaktır. Ama benim soruyorsanız hani ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sağlıkçı olarak bir tane düşündüğüm var. Bu hep benim yüreğimde bir yaradı. Dekan yardımcılığı sırasında özellikle bunu ben çok gördüm. Zihinsel engelli çocuklar var. Bu zihinsel engelli çocuklar mesela dişleri ağrıyor veya hapse yapıyor. Konuşamıyorlar. Dertlerini söyleyemiyorlar. Aile perişan. Ondan sonra çocuk perişan. Bunların genel anestezi altında bu konuda özel yetiştirilmiş uzmanlar tarafından diş tedavilerinin yapılması lazım. İşte bu yeterli yok. Bir sene sonraya sıra veriliyor. Bazı hastaneler bizim fakültede yapılıyordu. Şimdi o da kaldırıldı. Neden derseniz donanımlı bir acil servis istiyor. Anestezi uzmanı istiyor. O olmadığına göre bazı hastanelerde bir buçuk sene sıra veriliyor. Yani o çocuk o dişle nasıl dayanır derdini söyleyemiyor, sıkıntısını söyleyemiyor. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi benim aklımda şöyle bir hayalimde bir şey var inşallah olursa. Türkiye'de özellikle İzmir'de de. Zihinsel engelli çocuklara ve yetişkinlere sadece hizmet verecek ağız-diş sağlığı merkezleri. Yani onlara uygun fiziksel şartları ayarlanacak. Onlara göre uzmanlar, anestezi uzmanları ayarlanacak. Böyle bir şey düşünüyorum. İkincisi, tabii ki en önemlisi kadınlar. Peki onlarla ilgili ne tür projeler var aklınızda? Şimdi biraz önce konuştuk ya, kadınlara pozitif ayrımcılık konusunda. Yani çok yasalar çıktı hükümetimiz tarafından ama uygulanmada zorluk var. İşte bu uygulanmaya ben kolaylık ve rahatlık getirmek istiyorum. Zaten bu uygulamalara başladığımız anda biz burada aldığımız kararların çoğunda yol yürümüş olacağız. Ama şu anda yol yürüyemiyoruz. Şiddeti gittikçe artırıyoruz, yasalar belli. En ağırlaştırılmış cezalar veriliyor yani. Önlemek için bir sürü çalışmalar yapılıyor ama nedeni ne? Ya yani bataklığı kurutmak çok önemli her konuda, kadın konusunda. Biz temele inmeliyiz önce. Temeli kazmalıyız. Ondan sonra kazıklarımızı, temellerimizi sağlam oturtmalıyız. Ondan sonra binayı kurmalıyız. Evet. Eğer temeller sağlam olmazsa, bina kurulursa en ufak şeyde başarısız olur, yani yıkılır gider. Bu nedenle ilk önce bunların temellerini çünkü ben orada olduğum sürece buna, bunun gibi benzer bazı temelleri kurabilirsem, mesela işte diyelim ki başka bağımlı çocuklarda, Özeke Geriatri, yaşlı nüfusumuz çok artıyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Onların iş hayatına girmesi. Yani mesela Fransa'da iki kişi işe alınıyor. Bir tanesi yeni mezun bir çocuk, potansiyeli var diye. İkincisi de ben beyinsel biliyorsunuz şeyler de anlatıyorum, beynimizi çalıştırmak gibi. Yani çünkü bizim ülkemizde insanlar emekli olduğu zaman beyinlerini ve kendilerini emekli ediyorlar. Yani beyinleri ölür gibi gidiyor. Ben artık diyor yaşadım, çocuklarımı yetiştirdim. Ondan sonra onları bir iş sahibi yaptım. Ben kendime ait görevleri yaptım. Artık hastanıp ölmeliyim. Bakıyorsunuz hastanelerde böyle bir sıra yaşlı kişiler var. Ama beynini çalıştıran kişileri örnek almak lazım. Büyük siyasi liderlerimiz var, dünya liderleri var. Kaç yaşında? Halen çalışıyorlar. İşte Fransa'da bu beynini çalıştıran emeklileri de alıyorlar. Onların da deneyim ve tecrübeleri var diye. İşte bu yaşlıları da yani emeklileri de iş hayatına katmak. Onları olmadı sivil toplum kuruluşlarına katmak, yardımlaşmaya katmak, bir şeyler üretmeye. Yani bak ben de artık işe yarıyorum, daha işe yarıyorum, daha bir şeyler yapabiliyorum. Bir takım kişilere destek olabiliyorum ve bana ihtiyaçları var demek. Ben mesela bunu bir örnek de veriyorum. Mesela bir emekli kadının torununa bir patik örmesi de çok önemli. Bak üretiyor, bir şey üretiyor ve ona giydiriyor. Bak diyor benim yaptığım, en basiti. Mesela benim tanıdığım kardeşlerimden de bir kısmı var. Çoğu emekli, bunun içinde profesörleri var, doktorları var, işte iletişimcisi var, her konuda var. Onlar bir koro oluşturdular, Sivil Toplum Derneği olarak. Bir koro oluşturdular ve verdikleri konserlerle kız çocuklarını okutuyorlar. Evet. Valla çok güzel. Ben anladığım kadarıyla siz meclise girecek olursanız genelde işte ya geriyatrik konularla ya zihinsel engelli konularla ve kadın bakış açısıyla bu tür konulara eğilmeyi düşünüyorsunuz. Aslında bu konularda çok fazla bir çalışmada yok sanki değil mi? Mecliste var bazı şeyler. Var ama, ama şimdi havada kalıyor yani onların da bir yapacağı bir şey yok. Bunun temelini biraz önce söyledim ya ben orada değilim ki seçildim. Üç sene, dört sene kalacağım. Ama siz bunu kurumsal hale getirir de temellerini kurarsanız gelecek kişi daha kolay onun üstüne kuracaktır. Yani anlatabiliyor muyum? Temeli ben sağlamak açısından düşünüyorum. Ee, şimdi ben e, bir iki dakikamız var sanırım. O son bir iki dakikada e, sizinle şeyi konuşmak istiyorum aslında. Sizinle birlikte yaptığımız bu kadınlar seçilecek, işte Türkiye değişecek gibisinden bir platformda farklı il başkanlıklarını ziyaret etmiştik. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Belediye başkanlık seçimlerinde. Ee, ben çok hayal kırıklığına uğramıştım o şeyden. hatırlar mısınız çok üzüldük hatta biz bir kadın Aynen. grubuyla Aynen. Ve, e, umut ediyorum ki bundan sonraki sadece genel değil yerel seçimlerde de daha fazla kadın olur ki kadın adayların sayısı arttıkça belki bu bakış açısı kendiliğinden de gelmeye başlayacak şimdi biz hep genel seçim genel seçim diyoruz ama, ama yerel ben, seçimler meclis üyelikleri çok önemli çok bence önemli. peki siz ileride düşünür müsünüz eğer diyelim ki burada adaylık olmadı yerel seçimlerde düşünür müsünüz öyle bir şey var mı sizin için? Şimdi yerel seçimler çok zor bir iş. Çünkü burada parti adına giriyorsunuz ve evet. bir ekiple çalışacaksınız. Hı hı. Ama orada Ferdi tek başına koşturmak evet. zorundasınız. Buna çok hazır olmanız lazım. Beyinsel olarak, vücut olarak, sağlık olarak, hedef olarak, bakış açısı olarak onu o zaman değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ee, şimdi bir şey söyleyecektim. Onu da sizin bir sözünüz vardı bir cümle önce ne demiştiniz? Ha, gittik il başkanlarına diye. Evet. O il başkanını da hatırlıyorum. Siz dediniz sataşma olmasın ama bu sataşma değil beraber yaşadık. Evet. Biliyorsunuz bize en fazla direnç gösteren de CHP il başkanı oldu. Yani şöyle. MHP e so çok sıcak davrandı. AK Parti çok sıcak davrandı. Oysa kendileri söylemlerinde ne diyorlar? Yüzde otuz üç kadın kotası. Ya orada şöyle bir hayal kırıklığı olmuştu tabii bizde. E Sol eğilimli partiler genelde kadın Aynen. konusunda daha hassas olurlar. Çünkü platformlarında kadın erkek eşitliğini bir nevi yaşatmayı söz verirler. Orada bizim yaşadığımız biraz da birey bazlıydı değil mi? Hatırlarsınız oradaki bireyi de o zamanlar ismini de söylemeyelim. O bireyin kadına bakış açısı çok farklıydı orada. Yok Hatta... ben ona katılmıyorum. O yapısıydı il başkanının yapısıydı CHP'nin değil. İşte o bireyin o bireyin ha, o bireyin, bireyin kendi bak tabii katılıyorum ona o bireyin bakış açısıydı yani o bireyin ha, yapmış evet. olduğu söylem aslında sonradan partiyle bayağı bir arası da bozuldu çünkü evet. onun o yüzden de biz gittiğimizde ve ilk ziyaretimizdi çok şok olmuştuk çok iyi hatırlıyorum çıktık böyle bir üzülmüştük biz hatta. yani biz en çok o, o partiden yani bir yaklaşım olabilir diye düşündük çünkü kadınlara evet. hani değer verecek işte kota yapan eden ama o da ne yapıyor kotayı seçilicek yerlerde kullanıyor. Şimdi e, ama ondan sonra gitmesen MHP bizi çok şaşırtmıştı. Biz MHP'de orada çok de, yani sıcaklık gördük evet. yani. Anlayış, yaklaşım, kadınlara bakış açısı. AK Parti'de de biliyorsunuz o zaman yani benim AK Parti'yle hiç yakın uzak bir diyalogum evet. yoktu. Sadece ara sıra da seminerlere gidiyordum. Her partiye, Her partiye, gittiğim partiye gittiğimiz gibi gittiğimiz gibi yani. Ne kadar sıcak karşılandığımızı bugün hatırlıyorum ben. Bugünkü gibi ve o dönem dikkat ederseniz ...daha fazla yani diğer zamanlara göre... ...çok daha fazla kadın meclis üyesi seçildi. Bu kesin yani. Kesin. Orada bizim e, zaten yapmaya çalıştığımız şey... Bu konuda çalışan insanlar olarak biz bir baskı grubu oluşturmuştuk orada. Yani evet, gidip evet. kadınları seçin, kadınları seçin diye. Ve bir yerde de onları takibe aldığımızı da söyledik. Çünkü yanımızda kader vardı, sivil toplum örgütlerinden evet, başka evet, üyeler vardı. Evet, evet. Yani gerçekten güzel bir... Üç e, üniversite gittik, bir üniversite. sürü sivil toplum kuruluşu gittik. Çok güzel bir çalışmaydı bence. O çalıştay da çok keyifli. Belki bir gün yine tekrarlarız yerel yönetimlerde. İnşallah. Tekrar öyle bir proje yaparız. Amacımız kadının daha çok siyasette olması. Evet. Daha çok orada varlık gösterebiliriz iyi şeyler yapabilmesi ve bizleri daha fazla kadının temsil etmesidir. Evet, kadının kesinlikle. yani siyasette, bireyde, sosyal hayatta, ekonomide hep bir varlık olması için çalışıyoruz. Tabii ki ben zaten şey diye düşünüyorum. Parti kimliği ne olursa olsun kadının parti üstünde de bir kimliği var kadın olarak. Ihtiyaçları ben her var. zaman buna sıcak bakıyorum. Yani parti kimliği üstündeki kimliğe. Hatta şöyle bir şey de söylüyordum, ben hiç aday olmadan önce, AK Parti'yi de tanımadan önce, yani taraf olmadan önce, e, o, o kadın sorunları merkez müdürüyle birlikte çalışırken, yani bütün partili kadınlar siyasi cübbelerine çıkarsınlar kimliklerini, bir grup toplantıları nasıl oluyor, bir odada toplansınlar ve kadın için neler yapabiliriz projelendirip, önerge oluşturup meclis başkanı ve meclise sunsunlar diye evet. belki onu da gerçekleştiririz onu da bilmiyorum. Evet zaten bundan sonraki her seçimde takipteyiz takipteyiz yani kadın araştırma merkezleri, sivil toplum çok çıkar, da iyi olur bence de. Ne çıkar bilmiyoruz ama takipteyiz ve en azından bunun gibi radyo programları, televizyon programlarını kullanarak bunu bir de duyurmaya çalışıyoruz. Yani kadınla ilgili eğer e, iyi karar alırsanız da bunu duyururuz. Kötü kararlar alırsanız da bunu da bir şekilde duyururuz. Yani en azından Memnun bu bizim gücümüz olsun değil mi? Ben paylaşmaktan çok mutlu olurum. Çünkü insan eleştirileri de, olumlu eleştirileri Kesinlikle. de açık olmalı ki... Daha bir e, ileriye görebilsin ve daha iyi şeyler yapabilsin. Peki hocam çok teşekkür ediyorum Sayın Profesör Doktor Nurselen Toygar e, AK Partimizin ikinci bölgeden aday adayı artık önümüzdeki hafta belli olacak zaten ne oldu sonra tekrar gene konuşur değerlendiririz sizini bugün e, geldiniz programımıza katıldınız çok değerli bilgileriniz bizimle paylaştınız yolunuz açık olsun diyorum ben size. Ben çok teşekkür ederim yani. Itır diyeceğim böyle Tabii çok ki. yani öğrencim gibi de görüyorum seni gerçi artık öğrencikten çıktın sen de hoca oldun ama hocanın gözünde öğrenci hiç büyümezmiş böyle bir program yaptığın için düşündüğün için kadın sesini duyurduğun için ve beni de davet ettiğiniz için gerçekten onur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yayın hayatınızda bu konuda çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese böylece iyi akşamlar diliyorum. Ben Kadının Sesi programını burada bitiriyoruz. Önümüzdeki programda başka bir kadın aday adayıyla yine sizlerle birlikte olacağız.